Meccan aşama 26. Abiyaz göçmenleri Kureyş'in İslam'a dönüştüğüne ulaştılar, bu yüzden geri döndüler ve aynı fikirde olmadıklarında Habeş'in ikinci göçüne geri döndüler.